sevap. means a reward. It is a payment for some kind of work done. Sevap bir mükafat anlamındadır. Bu bir çeşit yapılan bir işin verilen bir ücreti, ecir karşılığıdır. Hani nasıl ebeveyniniz sizden bir şey yapmanızı isterler de siz onu güzelce ifa edince size bir şey verir iseler, yüce Allah da işte öylece iyi hareket ve salih amel için mükafatlar verecektir. Ama bu ödüller hayal edebileceklerimizin en büyükleridir. Şüphesiz insana verilebilecek en büyük karşılık, sevabı karşılığı ebediyen cennette kalmasıdır. Ve işte zaten müminin de bu dünyada hazırlamak istediği azık budur. Gerçek bir mümin, vaktini bu dünyada çocuklarını, torunlarını ve servetini sayarak, onun muhasebesini yaparak harcamaz, ziyan etmez. Mazi'de, hatta günümüzde pek çok Müslüman, imanları nedeniyle pek çok ezaya duçar oldukları halde, yine de mutlu ve umut doludurlar. Bilirler ki, bu dünyada ne kadar acı çekerlerse çeksinler, İsyan ve itaatsizlik nedeniyle ahirette sayısız insanın başına gelecek olan ceza yanında o eza hiç muhasebesinde kalacaktır. Ebedi alemde güzel bir hayatla ödüllendirilmek için güzel işler yapmamız, Allah'a ve Resulüne itaat etmemiz gerekir. İşte en büyük sevap için umut budur. Bismillahirrahmanirrahim. Mal ve evlatlar, Dünya hayatının süsüdürler. Ebedi kalacak faydalı işlerse en iyi şekilde mükafatlandırılacak ve en iyi arzular onlardır. of the given to the prophet. Muhammed sallallahu alayhi wasallam